وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدٍ Bugün 10 Nisan 2010 Cumartesi. Umdetul fiqh, şerh derslerimizin 3. dersi tevfik Allah'ı Azze ve Ccake'den. Evet ahi. Muellif İbn-i Kudame Rahim diyor ki, Eğer elbisede veya başka bir şeyde bulunan necasetin bulunduğu bölge gizli olursa, yani herhangi bir sebepten dolayı, necasetin elbisenin neresinde olduğu belli değil ise yakın olarak bilindiği böl bölgelerin tümünü yıkar. Yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkar. Nuelif Rahimullah diyor ki وَإِنْ خُفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ اَوْ غَيْرِهِ غَسَلَ مَا تَيَقَّنَ بِهِ غَسْلُهُ Eğer elbisede veya başka bir şeyde bulunan necasetin bulunduğu bölge gizli olursa Yani herhangi bir sebepten dolayı bu necasetin elbisenin neresinde olduğu belli değil ise yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkar. Yani ne demek bu? Diyor ki müellif rahimehullah eğer herhangi bir bölgeye ki bunu elbise diyelim ki burada zaten elbise diyor. Herhangi bir bölgeye veya elbise necaset bulaştığı zaman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 Ayağında olabilir, elinde olabilir, sırtında olabilir, saçında olabilir vesaire. Ne zaman temiz olduğunda yakın içinde olursun? Bedenin tümünü yıkarsın. Tamam. Bu dört mezhebe göre de böyle. 4 mezhebe göre deney Böyle. Mesela bu evdeki halı. Hal ya necaset isabet etti. Bilmiyorsun halının baş tarafı mı, orta tarafı mı?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 ikarsın. Allahu alem raci olan cumhurun görüşü. Evet. Müellif İbn Kudame rahimehullah diyor ki: eğer tahur olan bir su, tahur. tahur. olan bir su, pis olan bir suya hangisinin temiz, hangisinin pis olduğunu ayırt edilemeyecek şekilde benzerse, her iki suyu da terk ederek temim etme yoluna gider." Evet. Rahimehullah diyor ki: "Ve enişte bihema un tahurun bi necisin." Velem yecid gayrehuma teyemmeme ve terekuhuma. Tabi ben bunların hepsini te, e, tefsirli tercüme ettim. Tamam. Tefsirli tercüme ettim. Yoksa metnin aslında bağlı kaldığı zaman zaten çok zor iş. Aslında bağlı kaldığı zaman kaldığı zaman anlaşılmaz. Tamam. Tefsirli tercüme. Diyor ki Rahimullah eğer tahur olan bir su. Tahur ne demek? Biz bunu geçen derslerde anlatmıştık. Kendisi temiz olup temiz temizleyen su. Tahir ne demek? Temiz olup temizleyemeyen su. Pis ne demek? Temiz olmayıp ve temizlemeyen su. Tamam. O yüzden zaten fıkıh kitaplarına baktığım zaman çok tarif etmişler bunları. Mesela derler ki tahur su için Tahirun bi nefsehi mutahhirun li gayrihi Kendi nefsiyle tahir, temiz olup başkasını temizleyendir. Tahur su'nun tarifi. Tahir su'nun tarifi ne demek? Tahirun bi nefsehi gayru mutahhirin bi gayrihi Nefsi, kendi nefsi içinde temiz olup, başkasını temizlemeyen Tamam. Pis su için huve necisun bi nefsehi ve bi gayrihi. Ya onun öyle tarifinde çok net bir şey yok. Huve necisun bi nefsehi gayri mutahhirinle gayrihi gibi mesela. Kendisi pis olup da başkasını da zaten temizlemeyen, hatta başkasını da pisleten su demek. Şimdi o zaman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 Müfredat şu demek, fıkıh, fıkıh kitaplarında da işte bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır, bu Şafi mezhebinin müfredatlarındandır vesaire Böyle bir cümle duyduğun zaman ne anlayacaksın? Yani hangi mezhebin müfredatı olarak zikrediyorsan o mezhep diğer 4 mezhep arasında tek kalmış demektir bu görüşte. Yani şimdi burada ne dedi Elif Rahim Allah ki biz şu an kim, ne metnini okuyoruz? Umdetül Fıkıh metnini okuyoruz. Bu kimin? İbni Kudame'nin. İbni Kudame kim?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 Yani koklarsın, tat, tadına bakarsın, tahmin edersin. Köpek var diyelim mesela. Ayak üzerine bakarsın. yani Veya diyelim ki bir çocuk daha önceden e, oraya idrarını yapmıştı. Ha, İdrar hangi kabın yanında damlaları var etrafında. Mesela yani bir sürü e, dedektif gibi tabir sahilse iştahat edersin. Tamam mı? Ve ona göre ne yaparsın? Ona göre zannının galip geldiğiyle amel edersin.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 Zanla, tabi bu fıkıh üstünde çok uzun bir konu. Zanla ne zaman amel edilir? Çok uzun bir konu bu. Ancak e, tabir sahihse böyle kaba bir e, anlatışla bazen galebetü zanla ne olur? Amel edilebilir. Bu dinde kesindiriz. Yine aden için 4 şahit getirsin Değil mi? Tutarsın ne yaparsın? 4 şahit şahitlik ederse ona göre had cezası uygularsın. Ama bu dört şahit sıkı olduğu halde anlatabilir mi? Değil mi? İhtimalen yani yüzde on da olsa bir de olsa ihtimal var. Ama din seni galebetü zanla mükellef kılar. Çünkü bu ümmete çok meşak katılır. Tamam mı? Bunu anlayalım inşallah. Yakaldın burayı? Yine mesela şey olayı. Onlar örnek verebilirsin. Mesela namazda 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Değil mi? Eğer şüphe içindeysen amel farklı. Galebetü zan üzereysen amel farklı değil mi? Onu ne saysın diyor Nebih Aleyhisselatü Vesselam? Eğer 3 mü, dört mü? Ayırt edilemeyecek şekilde ise üç sayacak. Değil mi? Ama zannına galip geliyorsa 3 veya 4 ona göre amel edecek. Doğru mu? Hadislerde böyle. Yani demek istediğim ne? Galebetü zan ile amel edersin. Şimdi işte buradan yaklaşarak şimdi tam şu anda ee, şeyleri malikide hatırlamıyorum bu konuda ne diyor. Allahu alem malikiler de ihtimalen şafiler ve hanefiler gibi söylüyor bu mevzuda. Veya aralarında böyle bir tavsil de olabilir. Şimdi o tam aklında değil. Tamam mı?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 Şimdi olayı tasavvur ettik mi bu şekilde? Ha, o zaman anlat bakayım bu e, Hambeli ile Şafi ne diyor aralarında farkı. Hambeli bir Şafi ve e, Hanefi ayrı olarak ne diyorlar? Hambeli Temiz ve pis su varsa ne yapacaksın? Hayır dedemiyorsan? Hayır edemiyorsan. Göre, hayır edemiyorsan. Evet. Tehimmim edeceksin, edeceksin. Bırakacaksın o suları. Evet. Tehimmim edeceksin. Şafir ve Hanifi. İpucu arayacaksın. Yani. Ha, İpucu arayacaksın. Teharri edeceksin. Teharri tamam edeceksin. Teharri edeceksin. Evet. Yani o suyu koklarsın. Evet. Değil mi? Necaset kokusu geliyorsa. Tadına bakarsın yeri gelirse. Az da olsa. Değil mi? Ee, veya bir rengine bakarsın. Bulamadığın etrafında e, necaset var mı? Hangi kabın? Gibi mesela bir sürü evet. ne olabilir? Tabii... O zaman mezhepler arası görüş böyle, tamam. Ancak Allahu u Alem, ilim Allah'ın katında, raci olan görüş bu konuda hanberlerin görüşü. Raci olan bu görüş, tercih edilen görüş, Allahu Alem hanberlerin görüşü. Çünkü ahi şer'an aslı mümkün olan varlığı, yani şer'an aslı mümkün olanın varlığı söz konusuyken taharriy olmaz. Bu bir kaydedir. Yani ne demek bu? Şimdi burada şer'an bir şeyin aslı var. Nedir bu suyun Şimdi su var değil mi? Bizim abdest aldığımız almamız için. Allahu Teala diyor ki: "Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın." Değil mi? "Enzelna min Biz size gökten temiz su indirdik. "Yunzilu aleykum min as-sama'i O size ne? gökten su indirdi. Onu sizinle temizlemek için. Resulümüz söylediği gibi. "El-ma'u tahurun la yunajjisuh." Şey, su temizdir onu bir şey kirletmez. Velhasıl e, bunda icma var zaten. Asıl nedir? Su. Peki su bulamayınca Allah subhanehu ve teala suyun yerine bir bedel koymuş mu? Koymuş. Nedir o bedel? tem İşte bedel ortada bir şeyin bedeli varsa ve bu bedel şer'an mümkün bir şeyse kullanılması o zaman başka bir kapıya gidemezsin. Anladın? O yüzden Allahu Alem burada raci olan kim?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 cümle yapılarıyla, siyah, sibakla alakalı, lafızların delalet ettiği manaları yakalama açısından fakir olması lazım. Şimdi bak bakayım. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki فَلَمْ تَجِدُوْمَا اَنْ وَلَمْ تَجِدُوْمَا اَنْ فَتَيَمْمَمُ Su bulamazsanız ne yapın? Teyemmüm Şimdi ayette biz ne zaman su bulamadığımız zaman e, pardon ayette e, bizim için müminler için ne zaman Teemmüme gitme izin veriyor Allah subhanehu ve teala. Su bulunmadığı zaman. Bak şimdi şu bulamama olayını tırnak içerisinde zihninde tut şimdi. Bulamama. Bu lafzı. Şimdi genelde avam, özellikle avamın veya fıkıhı okumayanların, av avam, avam tabakanın ki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 Ya başımda ne var? Toprak var. Şimdi ben teemmüm namazı terk mi edeceğim? Tabirisi gelip bana es o suyu ulaştırıncaya kadar, o 2 metre ilerimde uzanamadığım suyu yetiştirinceye kadar yoksa teemmüm edeceğim. E teemmüm edeceğim, değil mi? Şimdi bu bu hasta su buldu mu, bulamadı mı sorusu. Burada tafsil bulamamaktan neyi kastediyorsun? Hissi olarak suyu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 Bu adam ne yapacak? Abdestsiz mi? Ab, e, yani abdest almadan mı? Çünkü doktora saklamız suyun değil misin? Abdest suyu kullanmadan mı? Abdestsiz mi namaz kılacak? Yoksa temim mi edecek? Temim ederek <gülüyor> abdestle mi kılacak? <gülüyor> e temim edecek şüphesiz değil mi? Bu adama diyebilir miyiz? Ya sen abdestsiz de olsan namaz kıl. Hayır temim edecek bu adam. Peki niye temim etsin ki bu adama? E su bulmuş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 Bir ayetten fukahalar, alimler, selef onlarca, yüzlerce, binlerce manalar çıkarabiliyor. Cümlelerin yapıları vardır, kelimelerin yapıları vardır, delalet ettiği manalar vardır, siyak, sibak vardır. O yüzden biz zaten her zaman diyoruz bütün bu naslar olsun, bütün bu deliller olsun, hepsi alimlerin fukahalarının ışığı altında öğrenilir. Yoksa aksi halde ne? Hepsi eksik, yarım yamalak öğrenecektir vs. Şimdi konumuza dönüyoruz.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 Yani diyelim ki burada iki kap vardı. Biri pis, biri temiz. Ayırt edemiyordu. Bu adam hissi olarak buldu mu? Buldu. Değil mi? Hükmü olarak buldu mu? Yani bu adam suyu kullanmaya kadir. Hükmü olarak da buldu. Doğru mu? Ama ilmi olarak ilmi olarak bulamadı. Tamam mı? Bak son cümleyi bir daha tekrarlıyorum. oraya yakalamak lazım. Dedik ki ayette su bulamazsanız diyor. Bu bulamamı umum gelmiş Allah subhanehu ve teala.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 Hanbeli mezhebinde meşhur olan bu değil. İbn-i Kudam'ı Hanbeli imamlarından ama kendi mezhebinin içinde zayıf olan ikinci görüşü almış. Yani Hanbeli mezhebinde meşhur olan bu şekilde değil ahı. Gerçi bu İmam-ı ikinci bir görüşüdür, zayıf olan görüşü. Hanbeli mezhebinde daha güçlü ve meşhur olan görüşü tercih etmemiştir bu da İbn-i Halbuki Hanbeli mezhebinde meşhur ve güçlü olan görüş, kendi içlerinde meşhur ve güçlü olan görüş bu konuda. Bir avuç ondan alırsın, bir avuç ondan alırsın.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 O tahir suyun da senin bedenine, elbisene vesaire isabet etmesi sana hiçbir zarar vermez. Çünkü o pis değil. Burayı anladık. Ancak aḫi, eee Tabii bu bu iki mesele bu şekilde Hanbelî mezhebi arasında. Bir de üçüncü bir eee görüşler var. O da diyorlar ki taharrü eder yani. Taharrü. Araştırır, ihtidat ya, eder abi. yani. Tamam? Bakar böyle karinelere bakar falan.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 Yani bu durumun nasıl vuku bulacağı düşündürücü. Bu konu nasıl vuku bulacağı düşündürücü Allahu u Alim. Yani var, bazı örnekler verebiliyorsun belki ama e, biraz zor, bunun vuku bulması biraz zor. Evet, Allah-u alim. Tamam. Mellif İbn-i Kudana diyor ki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 Senin diyelim ki elbiselerin var. Bunların bir kısmı pis bir kısmı temiz. Sen bunları karıştırdın birbirine. Mesela 10 tane elbisen var. 5'i pis, 5'i temiz. Bunları karıştırdın bilmiyorsun. Diyor ki sen pis elbiseler sayısınca namaz kılacaksın. Yani öğle namazın, şu an öğle namazı vakti. Sen öğle namazını kılacaksın.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 Burada niye Cumhur'un görüşü racihtir dedik. Taharri eder, ebüründe taharri etme Çünkü ebüründe bedel var dedik. Abi. Tamam arasında o mevzuyla bu mevzu arasında fark var. Ee, bir de bedel dışında Allah subhanahu wa ta'ala e, ayette vücuttan, suyun vücudiyetinden bahsediyor. Bu iki kalinelerden, delillerden dolayı e, orada farklı söyledik. Burada ne? Farklı söyledik. O yüzden Allahu u alem burada raci olan görüş, Cumhur'un görüşüdür. Yani o beş elbiseyi alıp E, sırayla giyip beş tane namaz sonra altıncı namaz yeni bir elbiseyle vesaire e, bu konu racihtir. Bilakis ne yaparsın? E, galebeti zannına gelip elbiseni koklarsın bakarsın pislik görmeye çalışırsın falan temiz olduğu zannına gelen elbiseyi alıp giyersin ondan ne yaparsın? Namaz kılarsın. Bu senin için İslam'da zaten yeter.